Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, İspanya'nın 2016 yılı elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükseldiği bildirildi. İspanya Elektrik Dağıtım Şirketi Red Electrica de Espana tarafından açıklanan ön bilgi niteliğindeki verilere göre 2015 yılında %36.9 olan bu oran 2016 yılında %40.8'e ulaştı. Yeşilekonomi.com'da yer alan habere göre İspanya'da 2016 yılında gerçekleşen toplam elektrik üretiminin %19.3'ü rüzgar enerji santrallerinden, %14.6'ı hidroelektrik santrallerden, %3.1'i fotovoltaik güneş enerji santrallerinden, %2.1'i ise termal güneş enerji santrallerinden sağlandı. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %1.4 oldu. Bununla birlikte 2016'da nükleer enerji santralleri ülkenin üretiminin %22.9'unu karşıladı. Bu üretimde kömürlü termik santraller %14.3, çevrim içi doğal gaz santralleri %10.5 ve kojenerasyon santralleri %10.5 oranında pay sahibi oldular. İspanya'nın 2016 yılı elektrik talebi 1 yıl önceye göre %0.7 artarak 249.5 terawatt saat olurken toplam kurulu gücü ise 105.3 gigawatt seviyesine yükseldi. Dubai Su ve Elektrik İdaresi 250 megawatt gücünde olacak bir hidroelektrik santral projesine başlandığını açıkladı. İdare tarafından yapılan açıklamada pompaj depolamalı olacak projenin Basra Körfezi'nde kendi alanında bir ilk olacağı iddia ediliyor. Açıklamadaki bilgilere göre proje Dubai'nin Hatta bölgesinde yer alan 6500 metreküp su tutma kapasitesine sahip El Hattavi Barajı'nda gerçekleştirecek bu barajdan 300 metre daha yüksek seviyede olan 3.4 kilometre uzaklığındaki bir alanda oluşturulacak yapay gölse ikinci depolama alanı olarak kullanılacak. Elektrik tüketiminin pik yaptığı yani yükseldiği saatlerde yüksek seviyedeki rezervuardaki su serbest bırakılarak hidroelektrik santralde elektrik üretimi sağlanacak. Elektrik talebinin düşük olduğu saatlerde ise güneş enerjisinden üretilen elektrikle bu su tekrar yüksek seviyedeki rezervuarlara iletilecek. Türkiye'de peş peşe bu şekilde barajlar olduğu düşünülürse... Benzer bir yapıyla yenilenebilir enerjiden gelen özellikle güneşten gelen enerjinin depolanarak çok daha istikrarlı bir enerji kaynağına dönüştürülebileceği düşünülebilir. Bu konuda maalesef hali hazırda Türkiye'de mevcut projeler yok. Aydın Germencik Kıdırbeyli Köyü yakınlarında yapılmak istenen iki Jiyotermal Santral ile ilgili chat halkın katılımı toplantısında şirket yetkilileri halk tarafından konuşturulmadığı, Toplantıya şirket görevlileri dışında katılanların tamamı jeotermal santrallere karşı olduklarını beyan ederek bu şekilde tutanak tutturdular. Jeotermal enerji santrali yani JES'ler sondajları nedeniyle son yıllarda tarım ve insan sağlığı yönünden çok büyük sorunlarla baş etmeye çalışan aydınlılar için bir sorun. Bu nedenle JES'lere karşı mücadeleyi her geçen gün büyütüyor aydınlılar. Aydın Çevre Kültür Derneği yani AICAP öncülüğünde Germencik Söke Didim gibi ilçelerde birbiri peşi sıra kurulan çevre platformları ekolojik mücadelelerin yerel örgütleri olarak yaşam alanlarının korunmasına dönük direnişlere öncülük yapıyorlar. Bugün Germencik'e ya bağlı Dirdbeyli köyünde Maran Enerji AŞ tarafından yapılmak istenen çet halkın katılımı toplantısı JES karşıtı yani jeotermal enerji santrali karşıt tepkilerin yoğunlaştığı bir ortamda yine geçti. Köylerin yanı sıra Germencik, Söke, Didim, Aydın, Merkez gibi birçok güverden toplantıya katılan yaşam salonucuları Jotermal Enerji Şirketi'nin sunum yapmasına izin vermediler. Ayçep Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ramazan Tülü, Hıdır Bey'le düğün salonunda yapılmak istenen toplantının halkın yoğun tepkilerini nedeniyle gerçekleştirilemediğini, şirket yetkilisinin sunumuna dahi izin verilmediğini söyledi. Tülü, şirket yetkilisi açılış konuşması yaparken köylüler ayağa kalkarak, Biz bunları dinlemek istemiyoruz, CES'lerin zararlarını yaşayıp gördük, topraklarımıza Jotermal Enerji Santrali istemiyoruz dediler. Toplantıya katılanların tamamı CES'lere karşı olduğunu beyan etti ve tutanak buna göre tutuldu diye konuştu. Ayçep Başkanı Mehmet Vergili de CES yapılmak istenen alanının tamamının tarım arazisi olduğunu ve yerleşim yerlerinin dibinde bulunduğunu söyledi. Yöre insanının artık CES birlikte yaşamak istemediğini belirten Vergili, Toplantıda köylüler kısa kısa konuşmalar yaparak jestere neden karşı olduklarını anlattılar. Ürünlerindeki zararları, sağlıklarında ve çevrelerinde meydana gelen sorunlardan bahsettiler. Arıcılar arılarının jester yüzünden öldüğünü anlattı. Halkın hepsi karşı olduğunu söyledi dedi. Toplantı yöresi halkının tamamının jestere karşı olduğunun tutanak altına alınmasının ardından sona erdi. Geçtiğimiz günlerde yine Germencik'te yapılmak istenen jester toplantısında da Şirket yetkilileri konuşturulmayarak toplantı engellenmişti. Konuşturulmama halini tabii ki demokratik süreçler açısından doğru bulmanın pek imkanı yok şüphesiz. Süreçlerin gerginlikler artmadan doğru yönetilmesi gerektiği gibi chatlerde halkın katılımı toplantısının sonuca ilişkin ciddi bir etkisinin esasına sağlanması gerekiyor. Şu anda chat toplantılarının yaptırılamamasının ana nedeni olarak dava süreçlerinde bunun davayı uzatacak veya idari mahkemeden geri dönmesini sağlayacağına ilişkin Hukuki manevra olarak görülmesi, önemli olan sürecin gerçek anlamda işlemesi ve sonunda halkın isteklerine göre projelerin ya iptali ya da revizyonu bu garanti altına alınmadıkça tabii ki bu şekilde gerginlikler sürmeye devam edecek. Çet toplantıları da işlevlerini yitirecek. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri